Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrasil alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Geçen haftaki derslerimizde sadece özetleye inşallah. Yeni başladığımızdan dolayı katılamayan bir arkadaş olmuştu. O itibarla hem bir özet olmuş olsun hem de o arkadaşları da gerideki bilgilerden mahrum etmemiş olalım inşallah. Malumunuz konumuz Emr şu hususta ittifakı var. Usulcilerin daha doğrusu şu hususta ittifakı var. Ama bir birçok manaya giriyor. Bu birçok manadan meşhur olanları on sekiz tanedir. Yani ne nebih, ibaha, tehdit, tacit, ihanet gibi devam eden birçok manası var bu birçok manadan meşhur olanları on sekiz tanedir. Ve yine ittifakla kabul ediliyor ki, emir fihatı, bu manaların çoğunda mecazdır. Bunda da ittifak vardır. İhtilaf edilen konu ise, Karineden mutlak olan emri vucu, nebi, ibaha ki bu üçü üzerinde vallahu sevdik duracak ama şerhler de eklemiştir. Bu dört manada hakikat mıdır, mecarudur. Tartışma bunun üzerindedir. Yani ihtilaflı olan konu budur. Bu ihtilaflı konuda temelde ikiye ayrılıyorlar demiştik. İhtilaf edenler birinci grubu oluşturanlar tavakkuf etmeyenler. İkinci grubu oluşturanlar ise tavakkuf edenler. Yani karineden mutlak olan emir mutlaka bir manada kullanılmıştır diyerek tavakkuf etmeyenler bir de tavakkuf edenler. Tavakkuf edenler de iki ayrıca. Tavakkuf etmeyenler üç kısma ayrılıyor demiştik. Tavakkuf etmeyenlerin, üç kısma ayrılan bu tavakkuf etmeyenlerin ortak özelliği şu idi. Karineden mutlak olan emir sigası vucub nedip ibaha bir de tehdidi eklersek, ama Allah'u dediğim gibi üçü üzerinde duracak. Vucub nedip ibahadan birinde hakikattır. Diğerlerinden öcadır. Tevakuf etmeyenlerin ki üç kısım diyorum, onları birazdan sayacağım. İkinci ortak özellikler, özellikleri ise kesinlikle karineden mutlak olan emir sigası ne iştiraki manevi ne de iştiraki nafsi ile müşterek diyorlar. Yani mutlaka vücub ne ibahadan birinde hakikat değerlendirme çabası Bunlar bir gruba ayrılıyor demiştik. Bunlardan birinci grubu karineden mutlak olan emir cebatı, vücubta hakikat ne de ibahada mıjat diyorlar. Bu grubu oluşturanlar fukahanın çoğunluğu ve mortejilerden bir grubu İkinci grubu oluşturanlar ise onlar da diyorlar ki karineden mutlak olan emir cizası nedifte hakikat vücut ve ibahada mecazdır diyorlar. Bu grubu oluşturanlar fakihlerden bir grup İmam-ı iki görüşünden biri ve muhtecilerin çoğu. Üçüncü grup ise Karineden mutlak olan emir sirhası ibahada hakikattır diyorlar, diğerlerinde yani nedif ve vücutta mecahtır diyorlar. Bu grubu oluşturanlar da bazı maliklilerdir. Bunlar tevaffuz etmeyenler. Yani karineden mutlak olan emir sirhası vücut nedif ibahadan birinde mutlaka hakikattır, diğer ikisinde mecahtır diyenler grubu. Bunları anlattım aklımda geçen hafta. Ama bir özet yapıyorum size inşallah topluca. Hem de tekrar olmuş olsun. Tevakuf edenler grubu ise kendi içinde ihtiyaç duyuyor. Birinci grup müstamelü fiyhte tevakuf ediyor. Karineden mutlak olan emir tigatının mevduku lehimin ne olduğunu teşbih ediyorlar. Ancak hangi manada istiyamal edildiği noktasında tevakkuf ediyorlar. Buna da müstaham edip tevakkuf diyoruz. Bunlar kendi içinde üç kısım. Tevakkuf edenlerin ikinci kısmını oluşturanlar işe mevdu'u lehde tevakkuf ediyorlar. Yani karineden mutlak olan emir tırgatı neye vat edilmiştir? O konuda tevakkuf ediyorlar müştavirli fiste tevakkuf edenler üç gruptur demişti Bunlardan kişi diyor ki karineden mutlak olan emir lafzı vücud, nebih, ibaha ve tehditde iştiraki lafzı ile müşterekli diyorlar. Yani lafzan müşterekli diyorlar. İkinci grup ise Karineden mutlak olan emir lafzı İzni haamma vaz edilmiştir. Hatta ilk görüşler şöyle iki gönlü de söylüyorlar. Bu ikinci grup Karineden mutlak olan emir lafzı Hücud nedir? İbahada Lafzan müşterektir diyorlar. Aynı zamanda Bu grup yine söylüyor bunu. Karineden mutlak olan emir İzni'am manasına vav edilmiştir. Yani izin manasına vav edilmiştir. Bu iznin tahtında vücud nedir? Ve ibaha vardır. Dolayısıyla karineden mutlak olan emir lafzı manen müşterektir diyorlar bu üç manada. Üçüncü grup ise dikkat ederseniz bu gruplar, bu gruplar karineden mutlak olan Emir lafının hangi manaya vak edildiği noktasında tevakkuf etmiyorlar. Söylüyorlar. diyorlar ki İslam işte sen müstehap olarak vucuk nedik ibaha ve tehdide vak edilmiştir diyorlar. Bu noktada bu noktada durmuyorlar, tevakkuf etmiyorlar. Ancak bu lafı yani karineden mutlak olan emir lafı hangi istyaman bunlardan hangisinde kullanılmıştır? Durdukları nokta olur. Üçüncü grup ise bu tevakkuf edenlerin müstameli fihde tevakkuf edenlerin üçüncü grubu ise diyorlar ki karineden mutlak olan emir lafı vücut ve nedir de müşteriktir. Nafsan diyorlar lafza müşterek alumunuz. Bir vazığla bir manaya, aynı bir vazığla başka bir manaya vaz edilmiştir. Aynı grup diyor ki, karineden mutlak olan emir lafzı, yani siga, emir lafzı derken siga, neye vaz edilmiştir? Mutlak talebe vaz edilmiştir. Mutlak talebin altında ise, hukuk ve nedir. Bu da üçüncü grubu oluşuyor. Yani, manet müşterektir mutlak emir lafzı. Nerede? Vucub ve nedifte diyorlar. Müstamülü fihde tevakuf etmişlerdi zaten. Müstamülü fihde tevakuf, e, estağfurullah. Şimdi, mevdu'u lehde tavakkuf edenler ki, onlar bir gruptur zaten. Ancak bu bir grup içerisinde, Ebu'l-Hasem el-Eş'ari gibi, bakillani gibi, imam gazali gibi umde insanlar var. Onlar diyorlar ki kariyeden mutlak olan emir figası sadece vücutta mı? Sadece negitte mi? Sadece ibahada mı? Müşterektir. Yani lafzan müşterektir veya manen müşterektir onlarda veya sadece onlardan birinde kullanılmıştır. Biz burada durmuşuz. Dikkat edin, mevduhu lehinde duruyorlar, onu tayin ediyorlar. Ve bu grubu oluşturan, i̇mam Gazali'nin de içinde olduğu, Eş'ari'nin de içinde olduğu, Bakillani'nin içinde olduğu bu grup, karineden mutlak olan emir, hüküm ifade etmez diyorlar. Neden? Çünkü onlar bu emir sirhasını mücmel olarak görüyor. Mücmelin hükmü ise nedir? Mücmelin deyanına kadar tevakkuf etmektir. Hüküm ifade etmektir. Bunu söylüyorlar. Bu dersimizin birinci bölümü. Tabii ki şerhte bunların delilleri anlatılmıştır. İkinci bölümünde ise وَنَا بَدَ الْحَظْرِيِّ bölümü. Yani Cuma Teşi günü okumuş olduğumuz dersimiz Şimdi karineden mutlak olan emir, yasaklamadan sonra varit olacak olursa, o zaman da vücubu ifade ederdi. Ne demek yasaklamadan sonra? Bir mişal verelim. Nitekim bu mişal üzerinde konuşmuştuk çok. Bismillah. Ve izâ haleltüm tesbâdûs. İhramdan çıktığınız zaman avlanınız buyuruyorlar. Merva'da. Av yapıyoruz. İhrama girmeden önce kişi ihrama girerken ihrama girdi. İhramına hakladı başlamıştı. Mevla ve ida halemtum ayeti kerimeşinin ezmeğinde vela taftulu sayd ve huru ihramlı iken al hayvanlarını öldürmeymiş. Yani ihramlı olan kişiye Mevlaatala av yapmayı ne yapıyordu? yasak ediyordu bu ayet Yasak edilen bu avlama fiili ve halen haleltum fesbâdû ihramdan çıktığınız zaman almanınız fesbâdû derken o ispadu emri hazırdan sonra avlanma fiili yasaklandıktan sonra gelen bir emir ki İşte böyle yasaklamadan sonra gelen emir sigası hala vücubu mu ifade eder? Yoksa ibahayı mı ifade eder? Nedbi ifade eder mi demiyorum. Allah onu almamıştı kayda. Ama o da var. Vücubu mu? Nedbi mi? İbahayı ifade eder? Orada şu özeti vermiştik o zaman. Demiştik ki karineler mutlak olan emir en vakı olduğunda tevakkuf edenler hazırdan sonra da yani tahrim yataklamadan sonra gelen mutlak emir tigasında da tevakkuf etmiştir demiştir. Nediftir diyen nediftir diyettir. İbahadır diyen İbahadır der. Vücuttur diyenler ihtilafa düşmüşlerdir demiştir. Yani iptidaen karineden mutlak olan emir tigasının emir tigası hukukta hakikattır diyenler yasaklamadan sonra gelen emir cihazının hala hukukta hakikat mı yoksa ibaha mıdır noktasında iftihaz etmişlerdi. Nitekim tabi ki çoğunluğun gözü Hanefi usulcülere göre nedir gene? Yasaklamadan önce karineden mutlak olan emir cihazı Hücubu ifade ettiği gibi yasaklamadan sonra da hücubu ifade eder. genelin görüşü budur. Ancak bazıları farklı görüş beyan etmiştir. Mesela farklı görüş beyan edenlerden iki kişi vermişti burada. O iki kişi ki bir İmam Şafi'i rahimahullah, diğeri de Ebu Mansur el-Maturidi. Onlara göre yasaklamadan sonra gelen emir higası ibaha içindir diyorlar. İbaha içindir demelerine gerekçe olarak da biraz önce okumuş olduğum, Bismillah, وَاِذَا حَلَىٰتُ اَسْبَادُ İhramdan çıktığınız zaman Allah'ını ayet-i kerimeşindeki emrini اَمْرِن۪ي ve bir başka ayet-i kerimede de yine feydakı diyeti salatü fenteşru fil ardi ve te'u min fazlilleh. Cuma namazı eda edildikten sonra yerdüşüne dağılın ve Allahu Teala'nın ihsanından, ikramından talebelin. Alışveriş yapın. Yani yapın ticaret yapın. Ve te'u min fazlilleh. Ticaret yapın. Şimdi burada da bir emir var ama bu emrin evvelinde yine ne var? Yasaklama var. Neydi o? وَيْدَا نُوْجَيْا صَلَاتِ مِنْ يَرْلٍ جُمْعَةٍ فَتْعَوْا اِلٰى زِكْنِ اللّٰهِ Cuma namazına çağrıldığımız olduğumuz zaman yani ilk ezan okunduğunda Allah'ın zikrine yani Cuma namazına koşunuz alışverişi bırakıyoruz. O vakitte alışverişi Mevla Teala yasaklıyor o vakitte alışveriş yasak diyor. Ama cuma namazı sona erdikten sonra yine mevlata Teala ve teğû bin favlillah. Ticaret yapın, alışveriş yapın diyor. Yani yasaklamadan sonra ne geliyor? Emin tigası geliyor. Bu emin tigası ve izâ aleyküm tasfadû. Oradaki isfadû en tigası gibi ne de hakikattır? İbahada hakikattır. Bunu İmam-ı Şabiye Rahimahullah, Ebu Mansur El-Maturihi Rahimahullah söylüyor. İbahat diyorlar bunlar. Ve bunun gibi daha birçokları vardır diyerekten külli kaideyi koyuyorlar. Diyorlar ki yasaklamadan sonra gelen emir tigası İbahayı ifade eder. Yasaklamadan sonra gelen emir tigası derken bir değil yasaklanıyor, aynı değil daha sonradan emredildi. Onu da böyle anlamak lazım. Bir fiil yasaklanıyor, aynı fiil daha sonradan emrediliyor. Mesela cuma sürecinden okumuş olduğumuz ayet-i kerimede alışveriş cuma saatinde yasaklanıyor ama cuma saatinden sonra ne oluyor? Talep ediliyor. Emir sigasıyla talep ediliyor. Aynı şekilde ihvanlıyken avlanma yasaklanıyor. Sastadû emir sigasıyla avlanma talep ediliyor. Emir tigatıyla. İşte böyle yasaklamadan sonra gelen Emir tigatı İmam Şafii ve Ebu Mansur el-Mâturidî rahimallah'a göre nedir? İbahat içindir. Diyorlar. Biz'e şey göre nedir? Bugünkü dersimiz zaten bizim görüşümüzü anlatmak ile başlayacak. Biz orada ben birçok cevap, cevap var orada da son bir taleşimi tekrar edeyim çünkü dikkat çekici o gibi farz etsek ki İmam-ı ve Ebu Mansur El-Mâkül Hibînin şöyle söylediği gibi yasaklamadan hizmiyle yasaklamadan sonra o fiile dair emir gelecek olursa emir tıkatıyla bir talep olacak olursa farz edelim ki İbaha onların dediği gibi ne iledir? O siga iledir. Biz o sigaların karine olduğundan dolayı ibaha olduğunu biz de söylüyoruz. Ama bizim karine olduğundan dolayı ibaha olduğunu söylememiz durumu değiştiriyor. Bizim İmam-ı Şafi ve Ebu el-Matüvidi ile olan tartışmamız hangi alanda Harineden mutlak olan emir sigatı alanında farz edelim ki onların dediği gibi ibahayı ispadu ve iftehu emirleri ibahayı sağlıyor. Biri aldanmanın mübah olduğunu diğeri de alışverişin mübah olduğunu sağlıyor. Onu kabul etsek bile o zaman burada bu konu nereden çıkarıyoruz bir biz? Manah-ı çıkar tartışmış olduğumuz konudan çıkar. Neden? Çünkü bizim manaklı kadineden mutlak olan emir gibi. Halbuki isbabu emriyle iptahu emirlerinden ne var? Karine var. Onu ibahaya sevk eden karine var. Nedir o karine? Bir emir ki bunu hatta söylemeden Molla senin verdiği iki misal var. Ne idi o? Bismillah, Oradaki kentbetme yazma em. Veya huda Alışveriş yaptığınız zamanda ne yapınız? Şahit tutunuz. Oradaki esidu em. Bu iki emirde ibadet edilir. Niye? Kaldı ne var? Nedir o karine? Bir emir ki o emirin yapılması durumunda menfaatı kula dönüyorsa o emir vücut için olamaz. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutunuz. Bu şahit tutmanın menfaatı kime dönecek? Kula dönecek. Veya orklanma atlı yaptığınızda yazınız. Bu yazmanın menfaatı kime dönecek? Kula dönecek. Dönelim misallerimizi İmam-ı ve Ebu Mansur el-Masur-i vermiş olduğu misaller. Avlanmanın menfaatı kime dönecek? Kula dönecek. Alışveriş yapmanın menfaatı kime dönecek? Kula dönecek. Bu bir gayrim Burada artık vücuttan bahsedemezsiniz. Bu emir tıkatı vücut içindir diye başlıyor. Niye? Derseniz o zaman emir ala mevzu'ihi le'ad ala mevzu'ihi bin nakli olur. O zaman bu emir, bu emir sevk edilmiş olduğu karine ile, sevk edilmiş olduğu kolaylık üzerine o kolaylığı naklederek döner. Kolaylığı naklederek ne ile döner? Kolaylığın hızlı olan zorlukla döner. Nasıl döner? Şimdi alışverişin menfaatı, avlanmanın menfaatı bize dönüyor. Dolayısıyla bizim için bu baktı. Yaparız, menfaatını alırız. bir sorun yoktur, Değil. Ama derseniz ki buradaki emir vücut içindir, o zaman şu sorun ortaya çıkar. Yaparsanız sevap alırsınız. Ama yapmazsanız günahkar olursunuz demektir. Bir il düşünün ki manfaatı çice dönüyor, yapmazsanız günahtar olacaksınız. İşte bu ne'ala nezuhi bin nakli demek Ondan Bundan önceki iki dersin özeti budur. Ancak Bundan sonraki derslerde geri dersi tabii ki böyle özetlemeyeceğiz. Onu şöyle diyelim. Şimdi gelelim bugünkü dersimize. Bugünkü dersimiz neyle başlıyor demiştik? Bugünkü dersimiz yasaklamadan sonra gelen emir tihası yasaklamadan önce olduğu gibi vücut mu ifade eder yoksa başka bir şey mi ifade eder? Bir cekere vücut ifade eder. Şimdi onun gerekçelerini ve Saadüttin Tafsa Zani'nin telbihinden bir itiraz ve o itiraza cevabı kuracağız inşallah. Evet. <gülüyor> bir şey göre Hanefi Yusuculara göre tercih edilen nedir? El-hudû yasaklamadan sonra gelen emir sigası, tabii ki karineden mutlak olan emir sigası. Yoksa ve idâ haletum tasbadû ayet-i kerimeşinde İspadu emri bize göre dini baha içindir. Orada karine var. Yani şöyle diyor. Ama karineden mutak olursa o zaman ucu içindir. Niye ucu bir şeydir? Ucu budur ya. Ucu Neden? Neden ediltek meşruratini icadi? Raht fırkup beyner <gülüyor> var ibadet alhabdi emir, karineden mutlak olan emir tihasının, icap dediği oldu, karineden mutlak olan emir tihasının vücubu ifade etmesi için ettiğine dair zikredilen deliller, ki o deliller üç idi geride söylemiştik bunları, biri master demiştik, birisi icmadır demiştik, bir de makuldür demiştik. İşte, karineden mutlak olan emir tihasının Vücudu ifade ettiğine dair getirilmiş, dikkatliymiş olan deliller, radı beynel varide Yasaklamadan sonra gelen karineden mutlak emirle iddia gelen karineden mutlak emir arasında bir ayrım yapmamaktadır. Bir fark gözetmemektedir. Dolayısıyla gene vucuttur diyoruz. Şimdi burada kavii bir itiraz var. Kuvvetli bir itiraz var. İtiraz, bu itiraz aslında taftazani'nin telvihinde ciddedilmiş bir itirazdır. Orada taftazani diye başlatıyor bu itiraz. İtiraz şudur, isterseniz önce size şöyleyim. Orada itiraz olarak söylüyor ki, bizim biraz önce bahsettiğimiz karineden mutlak olan emrin Karineden mutlak olan emrin vücubu ifade etmesine dair getirilen deliller şöyledir Nas var, icma var, makul var. Bu deliller karineden mutlak olan emir için gelmiştir. Doğru, diyor saf Ancak bizim beyanı sabedinde olduğumuz konuda ise yasaklamadan sonra gelen emir sigatından bahsediyoruz diyor. Yasaklamadan sonra gelen bir emir tizasının yasaklamadan sonra gelmesi karinedir diyor. Tam da zaten. Neye karinedir diyor? Karinedir derken, bu emir tizasıyla kahvedilen raf-u tahrim yani haram kılmanın kaldırılmasıdır. Yasaklamanın kaldırılmasıdır. Buna karinedir. Yasaklamadan sonra gelen temizliği vardır. Ondan sonra gelmesi kurudu. Hakikaten de öyle Niye öyledir? Çünkü diyor ilk zihne gelen budur. Yani bakınız ayeti kerimede ve la ve entum huru <gülüyor> ihramlı iken av hayvanlarını öldürmeyiniz. Avlanma yasaklandı bize. Şimdi, bize avlanmaya dair gelecek olan ikinci emir, yani ikinci bir söz, bizim zihnimiz onu ne olarak bekler? Bu yataklama ne zaman kaldırılacak? Hakikaten onu bekleriz. Zihne şu at intikal eden budur. Ondan sonra Mevlâ da ve وَاِذَا حَلَتُمْ تَسْبَعْلُوا buyuruyor. Öyleyse buradaki ıspadu, avlanınız emrinden, ne anlamamız lazım evvela? Haram sona etmiştir. Buna karinedir bu. Yani yasaklamadan sonra gelen emir kizası yasaklamanın sona erdiliğine kaldırıldığına karinedir. Yasaklamanın kaldırıldığını ise ibaha zaten ifade ediyor. İbaha nedir? İbaha yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Ha demek ki yapabiliyoruz. Bu ne demektir? yasaklanması kaldırıldığının izahı budur. Yasaklamanın kaldırıldığı ibaha ile husule geliyor diyor hafta zahir. Dolayısıyla biri çıkıp diyorsa ki yasaklamadan sonra gelen emir ki halkı veya ibaha nedir veya vücut içindir diyorsa maksudun üzerine ziyade yapmak. O zaman delil getirilmesi lazım. Maksud ne? Yasaklamanın kaldırılması. Bunu ne sağlıyor? İbaha sağlıyor. Eğer siz nedip derseniz, çünkü nedip ne demek? Kulun yapma tarafı ağır basan, terk tarafı ise zayıf basan. Yüzde yetmiş yapsın, yüzde otuz da yapmayabilir. Vücud ne? Mutlaka yapacak. Dolayısıyla yapsa da olur, yapmasa da olur ibahası, tahrimin, yakatlamanın sona erdiğini kaldırıldığını ifade ediyor. Siz tutar da bu necip içindir veya ibaha içindir estağfurullah, hukuk içindir derseniz delil getirmeniz lazım. Haftadan bu. Ve buna biz de delil getireceğiz. Onu inşallah okuyalım çünkü deliller bayağı uzundur. İki defa tekrar çok vaktinizi alıyor. Ve infi, irtıra. ki Tizken edilletü, bu deliller, yani kalinede mutlak olan emir kihasının vücubu ifade etmesine dair getirilen naz-icma-makul delilleri inna mahiyye fil emri mutlakı bu deliller sadece kalinede mutlak olan emir hakkındadır. vel vuru duba'del hazri yasaklamadan sonra emir sigasının gelmesi karinetun karinedir. Neye karinedir? alâ annel tahrim bu sigadan kast edilen haram kılmanın, yasaklamanın kaldırılmasına karinedir. Niye ona karinedir? Çünkü diyor li'emnehu çünkü bu yasaklamanın kaldırılması el-mütebâdülüyle fehmi zihne şüratle gelen odur yasaklamadan sonra bir elindirası kullanılıyorsa bizim zihnimize cihnimize ve gelen nedir? Tahrim kaldırılır. Ve huve raf tahrim ise yasaklamanın kaldırılması ise hasılın bir ibaha ile de geliyor. O zaman vel nebbu vel vucubu ziyadetun nedir de vucub nedir? Ziyade, ziyade alel yani. Maksut ne raf tahrim? Onu ibaha sağlıyor. O zaman o maksuk üzerine siz ziyade yapıyorsunuz demektir. Eğer bu emir tigası nedir veya vücut içindir derseniz. Ziyadedir. La vüttelaha min Bu ziyade için delil gerekir. Hullan cevap olarak biz diyoruz ki El emru badel hazri Vara delil Yasaklamadan sonra gelen emir tigası vücut için Gelmiş. Şimdi size buna dair üç tane misal verelim. Diyor. Dolayısıyla yoktur diyemezsin. Var, var diye o zaman biz de ister yasaklamadan sonra olsun, ister yasaklamadan önce olsun, karineden mutlak olan emirciyatın nedir? Bu cücidir diyoruz. Misalleri veriyor şimdi. Vardaki mevzu, maddelere mevzu bir katil şahsın, kana haram el katli, bir takım maalesef katil oldu. Birinci delil. Bu. Ne diyor birinci delilden? Mevzu bir katil şahsın, kana haram el katli, öldürülmesi haram olan bir şahsın, öldürmenin vadi olmaz. Niye ama? Hangi sebeple öldürülmesi vadi oluyor? Halbuki öldürülmesi haram. Ancak öldürülmesi vacip konuma gelir. Ne sebeple? İrtikâb-i bu yûcum-u katlehu. Öldürülmesini şeran, öldürülmesini gerektiren bir şeyi irtikâb ettiğinden dolayı. Buna misal olarak şunu verebiliriz. Çok misali var. Bir Müslümanın öldürülmesi haramdır. Bir Hristiyan veya Yahudi Müslümanların yönetiminde olan bir yerde o yönetimle bir anlaşma yaptı ise o bölgede yaşıyorsa ki buna dinni denir o Hristiyan ve Yahudi'nin öldürülmesi de haramdır. Biz Müslümanlar hareketle devam edelim. Müslümanın öldürülmesi haraldır. Bakınız tahrim var burada. Değil mi? Müslümanın öldürülmesi haram. Bu tahrim, yasaklama var. Fakat bu Müslüman Naudu Billah dinden çıkacak olsa veya da dâhî olup, yol keçip Müslümanları öldürecek olursa ne olur? Bakın öldürülmesi haram olan bu kişi için genel olarak naslara baktığımız zaman da onlardan çıkan bir emir var. İlla farâheten bir emir olması da gerekmiyor. Ha, onu da söyleyeyim. İlla farâheten bir emir ki görmeniz de gerekmiyor genel daflardan çıkan sonuç şunu emrediyorsa o da aynı öldürür. Nedir o? Öldürün böyle Öldürün mü? Yasaklamadan sonra gelen onları öldürün O emir siyası neyi ifade eder? Vücubu ifade ediyor. Halbuki yasaklamadan sonra geldi değil mi? Evet vücubu ifade ediyor. Birinci delilimiz bu. Yani yasaklamadan sonra gelen emir siyası vücubu ifade etmez diye bir şey yok. Var. İbahayı ifade ettiği gibi vücubu da ifade ediyor. Bu bir. Ancak şunu söyleyeyim sen. Bu çok derin tartışma mevzusu olan bir konudur. Onu söyleyeyim sen. İnanın burası o tartışma mevzuna girmeye mi değil? Yoksa burada tartışılacak. Çünkü mahalli ihtilatta bile bir sürü ihtilaf var. Onu teşbih etme noktasında da bir çok ihtilaf var. Farklı farklı görüşler var. Onlara burası müşahit olsun, da okuyacağım. Ama ben gerekli olan, lazım olan en azından vermeye çalışıyorum size. Birincisi bu. İkincisi ve bu bir hudud. Hadlerin vacip olması. Ne sebebiyle? Bir sebebi cinayeti, cinayetler sebebiyle. Neden sonra cinayetler sebebiyle haddler vacip oluyor? Badehazriha, azamili cinayata değil, hududa göndereceksiniz ya, yoksa yanlış olur misal. O hudud yani şer'i cefalar yasak edildikten sonra cinayetler sebebiyle o hudud ne oluyor? Vacip oluyor. Bir misal vereyim. Bir Müslümanın elini kesmek nedir? Haram. Yataktır. Keçemezsin Bakınız, el kesme yapar Fakat o müslüman nefkine uyarar, Allah muhafaza etsin, hırsızlık yapacak olursa, yani cinayet işledi, onu cinayet ediniz onlar. Yani hırsızlık yaptı, birinin iftine istirada bulundu, ne oldu billah, cinayetti veya kalap içti gibi bir cinayette bulunacak olursa, biz hırsızlıktan misal veriyorum şimdi, o zaman onun elini kesmek vaciptir. Bakınız, normalde bu cinayeti o Müslüman işlemeden önce onun elinin kesilmesi neydi? Haram, yasaklama Ama o fiili irtikap ettikten sonra elinin kesilmesi nedir? Fakta'u eyliyormak. Ellerini kesiniz diyor Mevna-ı Teala. Biletten kesilecektir. Dolayısıyla... Bu kesmek ki de bu bahteyla ister yapın ister yapmayın şeklinde bir elbette bası değil bu. Yapılacak ucubtan fazla <gülüyor> Aynı şekilde şarap içme veya birinin iffetine iftira etmenin cezasını tekten sopa. Bir Müslüman'a sopa vurmak haramdır. Bir Müslüman'a sopa vurmak haramdır. Ama tutar da o Müslüman Birinin iftacine istirada bulunup bir cinayette bulunacak olursa bunun adı cinayet dediği onlardan bir işte olur. O zaman ona ne vurulacaktır? Hemani'ne geldi kendi 80 sopa vurulacak. Bir Müslümanın bir Müslümana sopa vurmak haramdır diyor. Allah muhafaza etsin. Eğer cinayet işecek olursa fekli duhum 100 Yüz 100 sopa vurun diyor Mevlana. Bakırı sopa vurmak nedir orada? Vaciptir. Dolayısıyla yasaklamadan sonra emir kıyası ne ifade ediyor? Vücub'u ifade ediyor bu müsaade oldu. İnşallah çoğaltabilirsiniz o cinayet içerimden. Bütün hadleri taktik edebilirsiniz. Ve bir savni ve salati alel haizdi vel nüfesa ve şekran Mâde saharacı ve zevâbi şekr Hayır halinde olan bir kadının veya nifas halinde olan bir kadının veya sarhoş olan kadın olsun erkek olsun birinin hayır halinde olan bir kadının namaz kılması nedir? Yasaktır. Nifas halinde olan bir kadının namaz kılması nedir? Yasaktır. Fakat madet tahara, o ona bakıyor, işine bakıyor. O kadın hayır veya nifastan temizlendikten sonra namaz kılması nedir? Farzdır. Yasaklamadan sonra emir neyi ifade etti? Ucubu ifade etti. Aynı şekilde, Bismillah, velatallahu ve sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayınız diyor nevlatah. Sarhoşun namaz kılması nedir? Yasaktır. Sarhoşluk üzerinden gideceğimiz kadar. Ama sarhoşluk üzerinden gittikten sonra namaz kılması nedir? Fat. Dolayısıyla yasaklamadan sonra gelen emir vücubu ifade ediyor bu misafide olsun. Yine bir misal daha ve vücubit cihadi badensilaqil eşkuri haram aylar çıktıktan sonra cihad etmenin vacip olması. Haram aylarda cihadı Mevla ala ne yapıyor? Yasaklıyor. Ama haram aylar çıktıktan sonra cihadı ne yapıyor? Emre ediyor. O emir İbah'a içindir diyen var mı? Yok. Herkes ne içindir diyor? Vücud içindir diyor. Bu misallede olduğu gibi. Felevkânel burûdu badel hazri Şayet yataklamadan sonra gelme. Şimdi nereye geldi? Taftazani'nin itirazının itirazına bu misalleri verdikten sonra cevap kısmını veriyor. Dönüyor Taftazani'nin itirazına. Diyor ki Taftazani ne diyordu itirazında? Diyordu ki, yasaklamadan sonra gelmesi bu emrin karinedir diyordu. Şimdi ona cevap veriyor. Diyor ki, فَلَوْكَانَ الْغُرُودُ بَعْدَ الْحَذْرِ Yasaklamadan sonra en gelmesi olacak olsaydı, ne olacak olsaydı? قَرِينَةً مَانِعَةً مِنَ الْحَمْدِ عَلَى الْحُجُودُ vucuba hamlemi engelleyen bir karine olacak olsa idi la acad al hamdu ki bu suretlerde vucuba hamlin caiz olmaması gerekir. hep hepsinde vucuba hamlin var. Peki şimdi olay neydi? Şu başta doluyan inşallah. Velaykunul fadl ey fadrul rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Şu vaid tab'i ve zelleti, vel maksuzi bihi ve beyan-i mücbeli. Muciben. Metni okuyan şerhi sonra ekleyeyim ona. Ve la yekunul fi'lu muciben. Şimdi ve aşağıya ila fer'in iktisatı saniyle kavgihi. Ona yasladım estağfurullah. Valla kutsuz şu sözüyle gerideki iki iktisattan ikinci iktisatın fer'ine işareti. İki iktisaf vardı. Ta geçen sene dersi kapattığımızda iki iktisafdan bahsetmiştik. Birini geçen hafta söyledik. Neydi o? Siganın vucuba taksis edilmişti. İştirakı net ediyor. İkinci ne idi? İkinci iktisaf ise vucubun sigaya taksis edilmişti. Vucub emir sigasına taksis edilmiştir Bunun manası nedir? Evvela onu bir ortaya koyalım. Demiştik ki orada bu ikinci ihtisas teradüfü nefis ediyor? Teradüf ne? Eş anlamlılık. Ne demek o? Bir nişan verelim diğer mahiyden. E, Esed manası nedir? Hayavân-ı müfteriş. Aslan yani. Manası ne? müfteriş. O mana hayvanı müfteriş manası Esed'e tahdit edilmiş midir eset lafzına? Hayır. Nereden biliyorsun derseniz. Çünkü kazanfer kelimesinin manası da hayvanı müstelihdir. Eğer mana hayvanı müktelif manası esede taksil edilmiş olsa idi o manayı başka bir lafzun ifade etmesi mümkün olmayacaktı. Başka bir laf, bir lafuz bir manayı ifade edemez. Başka bir lafızda o manayı ifade ediyorsa bu iki lafza ne derler? Müteradif lafızlar derler. Aralarında eş anlamlılık var. İşte ikinci ictisat yani vücubu emir ki kağıtına takdir etme. Ne demektir? Bu vücubu emir ki başka hiçbir şey ifade edemezler. Teradüfün ef'i demiş. Teradüften maksadımız ne gibi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli, yani siga, vücubu ifade ediyor. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili de vücubu ifade ediyor mu? Siz geride ikinci ıhtıfak ile, yani vücub banasını sigaya taklit etmek ile, bunu zaten orada engellemiş Demiş oldunuz ki, bu vücubu sadece ziha ifade eder. Yani, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili bu ifade etmesi, orada zaten söylemiştiniz. İşte onun üzerine, o ikinci yıftifat üzerine ne yapıyor? Fethi mesele getiriyor ve diyor ki, وَلَا يَكُنُوا الْفِعْلُ مُوْجِبًا Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili vücubu ifade etmez. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı fiilleri vardır ki bunda ittifak vardır. Bunlarda ittifak vardır. Şarih önce onları söylüyor ki zihin karışmasın konuyu daha rahat tartışalım diye. Ne diyor? Ey fiilirrasûl sallallahu aleyhi ve sellem. Siva fiil tab'i. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiatı olarak insanız. Hepimizin bir tabiatı var. Tabi olarak yaptığımız bir takım fiiller var tabi'i olarak yapmış olduğumuz o fiiller dışında, çünkü o fiillerin vücubu ifade etmeyeceği hususunda ittifak var zaten istilaf Nedir o? Yemesi içmesi gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yemesi içmesi gibi tabi'i fiillerinde ona ittiba, sünnettir, yaptık. onları kullanabilirsiniz, Ama vaciptir diye başlıyor. Oldu mu? Vacip ifadesini kullanamazsın. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tatan olan fiillerinde, fiillerinin vücubu ifade etmeyeceği noktasında zaten ne var? İttifak var. O bizim mahallimiz değil. tartışacak olduğumuz konu değil burada. değil. İki. <gülüyor> ve denle ki, <gülüyor> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü biliyorsunuz peygamberlerden satım olan, ee, kusur dediğimiz şeye cellek ifadesi kullanılır. Hata kelimesi bizim için kullanılır. Edebelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan anlaşılsın diye söylüyorum. Hata en sabır olan fiillerde ona ittiba etme, daha doğrusu o fiillerin vücubu ifade etmediği nedir? Şellendir. İttifakidir. O noktada da bir tartışma yok. Ve aynı şekilde vel evet. Ve mahsus edihî Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mahsus olan kuşuk namazının vacip olması gibi kuşuk namazının vakit olması gibi dokuz hanımla evlenmesi gibi bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına ait olan ona mahsus olan fiillerdir. O fiillerde de o fiillerde neyi ifade etmez? Hücubu ifade etmez. Bu hususta da ittifak vardır. Bir fiil daha kaldı burada onu da söyleyelim. Ve beyanil mücmeli. Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın fiili ile mücmeli beyanı ona uymak. İttifakla vaciptir. Orada yani ittifakla vacip değildir buraya kadar söyledik ama burada ittifakla uymak vaciptir. Onda da iknaf yok. Ne gibi? Mesela biraz önce okumuştum. Hırsızlık yapan kişinin fattahu eidiye okumak. Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Ellerini teştiniz. İyi de el nedir? Şu parmak ucundan omuza kadar olan bu bölümün tamamına el denir Arapça'da. İyi de nereden keselim? Bilekten mi, bir mi, ortadan mı, daha yukarıdan mı? Bu bir beyan edilmemiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili yukulamasıyla biliyoruz ki bu kesmek işlemi neredendir? Bilekten. İşte bu mücmeli beyandır. Bu mücmeli beyan noktasını fiiliyle beyan demiştir. O mücmeli fiiliyle yapmış olduğu beyanda o fiile tabi olmak nedir? Bu Onda da ihtilaf yok. İhtilaf onların dışında kalan fiillerde. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın fiili bu ifade eder mi yoksa etmez mi? İhtilaf bu noktada. Şimdi bize göre, biz zaten dediğim gibi ikinci iftisaf ile aslında bu sorunun cevabını kendi adımıza vermiş olduk. Nedir kendi adımıza vermiş olduğumuz cevap? Efendimiz يَكُونُ الْفُعْلُ Selamın Efendimiz saymış olduğumuz fiiller dışındaki fiilleri vuduhu gerektirmez. كَبَادِهَ بَيْلَيْهِ مَنْف۪ينِينَ kaydıdır bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerinin vücubu gerektirdiğini söyleyen kişiler var. Kim gibi onlar? Kemadehe Beyleydi, bu görüşü benimseyen biri kim? İbn-i Süreych vel-İt-Tahriyi, İki, vebnu Ebi Bureyde, ve henabileti vecemaatu Bilel-Mu'tecileti. Bunlar neyi benimsemişler? O saymış olduğumuz fiillerin dışında tamam onlarda iki vardı zaten. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselamdan sadır olan fiiller vücubu ifade eder demişlerdir. Devam edelim dersine. Yolar. Şurayı okuyayım. biraz en az sayfadan düşmeyelim Allah'ın izniyle. En <gülüyor> ulema'u'l usul, usul alimleri bazı ittifak diyim ala enna lafs'i emri hakiketen fi'iği ihtilafu fi'l fi'li. Fakat aralarındaki körneklerin arasında birbirleri arasında birbirleri arasında birbirleri arasında birbirleri arasında bir arasında birbirleri arasında birbirleri bilgi vereyim. Çünkü yeni bir yere arasında bu konuyla ilgili arasında ki. Emr birbirleri arasında birbirleri arasında müteşekkil olan emr lafzı, birbirleri nedir? Hakikattır. Bunda ittifak var. Bunda ne var? İttifak var. Bunda birbirleri arasında Peki Hemze-Mimra'dan müteşekkil olan emr lafzı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinde de hakikat mıdır? İşte ihtilaf oradadır. Öngelikte bunu işe. Bakın ne diyor? İ'lem, enne ulema el usul, usul alimleri, bazı ittifakihim, ittifak ettim esbelerinden sonra, ne ücreti ittifak etmişler? Hala enne lafz-el emr, Hemze-Mimra'dan müteşekkil olan lafız koydun mu Hemze-Mimra aklınıza gelsin, siga gelmez. Hemze Mimra'dan müteşekkil olan emr lafzı hakikatun fi siğati bak siğata hakikattır dediler. Bunda ittifak var. Ancak böyle ittifak ettikten sonra Ihteleku. usul alimleri ihtilaf ettiler. Fil-i <gülüyor> su'li Hemze Mimra'dan müteşekkil olan emr lafzının fiilde hakikat olmasında ihtilaf ettiler. Hakikat mıdır, mecaz mıdır? İşte orada tartışma var. Bu konu epey uzayacak yani onu söyleyelim. Faktalan <gülüyor> meşturun, geride cibletmiş olduğumuz İbn-i Süreyk İstahri, İbn-i Burayda, Hanabile ve Mu'tecileden bir cemaat. Bu geride cibletmiş olduklarımız tercih ettiler. Neyi? Kevnahu muştareken beynahuma. Kevnahu hem de amri hem de imradan müteşekkil olan emr lafzının olmasını ne olmasını evet. Müştereken beyin Beynel beyinler şöyle diyor: hika ve silim, siha. diğer bir ifadeyle peygamber efendimiz Aleyhi salat ve selamın kavli ki hikadır ve silim arasında müşterek olduğunu söylerler. Hem de hangi cihetten evet. müşterek? Lâfs. Mana değil. müşterek. O sonraki dersin konusudur inşallah gelecek. Ne demek laf sanmış gerek? Yani hem de mimradan müteşekkil olan emr lafzı bir vatılla siğaya vat edilmiştir. Ayrı bir vatılla fiyle vat edilmiştir. Laf sanmış mi demektir? Böyle dediler bu mezkurun bunu söyledi. Hatta tarra'u Hatta bina etkiler. Ne ösene? Aleyhî onun üzerine bina ettiler. Neyin üzerine? Müşterek olması üzerine bina ettiler. Yani hem i teşekkül eden amr lafzının siga ve ziilde lafzan müşterek olduğunu söylüyorlar ve bu müştereklik üzerine bina ediyorlar. Neyi bina ediyorlar? Kevnehu muciben tessigati. Kevnehu kevnel fü'n. Şölin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinin muciben, vücubu gerektirici olduğunu bunu üzerine bina ettiler. Fethiha ki siha gibi. Zaten siha neyi gerektiriyordu? Vücubu gerektiriyordu, onu ifade ediyor. Aynen onun gibidir de dediler. Ve inzekeru li idbati icabihi edille fel uhra Ve inzekeru, bu meskurun dediğimiz kişiler zikretmiş olsalar da ne için? Ne isfati icabihi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinin vücubu ifade etmesinin, ettiğinin, isfah ettiğini, isfah için başka deliller zikretmiş de olsalar ki, o delil dediğine de nedir? Sallu kemara aytumuni usalli hadis-i şerifidir. <gülüyor> Onun üzerine zaten önümüzdeki ders onu kapatacağız, tartışacağız. tartışacağız. Başka dilimler cikletmiş olsalar da ne demişlerdir? Demişlerdir ki hem de adamın müteşekkil olan emr lafzı hem siga'da hem de siga'da hem de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinde lafzan müsterektir. Bunu diyerek bu iştirak üzerine neyi bina ettiler? derken aynen siga gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili de vücubu ifade eder. Her ne kadar bunu söyleyenler, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın fiilinin vücubu ifade ettiğini usbaz için başka deliller cikletmiş olsalar da böyle söylediler. O delilleri cikletmelerinin başka bir maksadı var. Şimdi o maksada giriyor. Tembihen odur. Başka delilleri neden ciklettiler? Yani başka delille ihtiyaç yoktu aslında. Şu yeterli Şimdi biri çıkıp diyorsa ki El Amr, Hemze Mimra'dan müteşekkil olan bu emr lafzı siha ve siilde iştiraki lafzı ile müşterektir diyorsa mesele bitirmiş. Başka delil getirmesine gerek yok. Ne için? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinin vücubu ifade ettiğini ortaya koymak için başka deliline gerek yok. Niye yok? Yahu emir dediğimiz Hemze Mimra'dan müteşekkil olan emrin Muha kolunun başına gidiyor. O emirden murat nedir? Vücubtur diyordu. Ondan sonra vücub da siha'ya diyordu. Çünkü emr lafzı neydi? Siha da hakikat idi. Emr lafzının yani hem de imradan müteşekkil olan emr lafzının muradı vücubtur diyorsanız ve bunun için orada nas, icma, makul delillerini getirip bunu ispat ediyorsanız o delillerden başka delile ihtiyaç yok. Bir sihanın vücubu ifade etmesi için. iki bu kişilere göre tabi ki bu şimdi ikinci söyleyeceğim. Bu kişilere göre emr-lapsı aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinde de iştiraki lapsı ile hakikat olduğuna göre artık o fiilin, Efendimizin fiilinin Aleyhisselatü Vesselam vücubu ifade etmesi için başka delil getirmeye gerek yoktur. Ama getirdiler. Niçin getirdiler? Tenbihen onun gerekçesidir. Tenbihen, tenbihen diyor. İkazda bulunmak, uyarda bulunmak diyor. Neye uyarda bulunuyorlar? Diyorlar, ilk biraz önce anlattığımızı önce söyleyecekler, ondan sonra ikinci bir şey söyleyecekler. Tenbihen alâ ennehu, alâ ennehu, alâ enne icâbel fûr. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu ve selâmun fiilinin vücubu ifade etmesi nedir? Sabitun bir delilin müstakildin. Ennenin haberi ileride gelecek. Onu söyleyeyim ki daha rahat anlayıp olayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ilinin icabı, yani hücubu ifade etmesi nedir? Sabit bir delilin, müstakilin, Müstakil bir delille sabittir. O delillere bile ihtiyaç yok. Var mı müstakil bir delil? Ona tembih yapıyorlar. Ma ennehu, şimdi oraya mana verebiliriz. Hem de şununla beraber müstakil delili var. Ma ennehu, şununla beraber ki icabul yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> Estağfurullah Ma İttinâhî Geri kattım ona ben ileriydi. Alâ ennehu icab-ül füld Mâ İttinâhî Bu icab-ül füldi bina edilmesiyle beraber. Ne üzerine bina ediliyor icab-ül füld? İcab-ül Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın filini Hücubu ifade etmesi. Ne üzerine bina ediliyor? Aleyhî Alâ temlil füldi emran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinin emir olması üzerine bina edilmeşi ile beraber daha ve subutihi ve bu icab-ül fiilin sabit olması ile beraber neyle ile sabit? bi edilletihihi kevnil emril vücud Emr, Hemze Mimra'dan müteşekkil olan emir lafzının vücud için olma delilleri ile Ey kamer efendimiz Ali Vesselam'ın Aleyhi ve ifade etmesinin sabit olmasıyla beraber bu icabu fi'l nedir? Sabitun sabit. Ne ile sabittir? sabittir? <gülüyor> bir delilin mutfakidir. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam buyurdu, "Salu kema ra'aytumuni usalli." Hadis lafidir. Birinci kişi buna tembih için başka deliller zikretmişler. İkinci olarak da İtirabı de tersine Nedir o itiraz? Ennel emra Hala takbiri kevnihi hakikaten fil ki'ni Eydan. Yani hem de bir imradan müteşekkil olan emr lafz. Hala takbiri kevnihi hakikaten fil ki'ni. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinde hakikat olma takdiri üzerine Eydan sihada hakikat olduğu gibi Nedir? La yedullu alet illel kavm. Çıkıp bunu birler diyebilir. İcaba yani hücubu ifade etmeye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili delalet etmez de ancak kavm yani sigat delalet eder. Diye bir itiraz yapılacak olursa onu ta baştan engelliyor. Müstakil delil var ha. Diyor. Müstakil delilim var diyor. Öyle konuşmadı demek siz burada kalalım. O özet bizi bayağı uzattı konuyu. Yoksa benim niyetim bayağı okumaktı daha. İnşallah yarın biraz daha fazla olur. Allah nasip ederse. Elhamdülillah Rabbil alamin. Fıkıh için söylemiştim. Fıkıh artık inşallah ilmi yapıyoruz burada. Ders veriliyor ama de idare olacak. Allah nasip ederse Daha zaman var. Um, yeah